Zülfurkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ali İmran Suresi 1-46. ila Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur, 200 ayettir. 33 ve 37. ayetlerde İmran ailesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Sure bir bütünlük içinde birkaç konuyu içine alır. 1 ve 32. ayetler Allah ve ahiret inancından, 33 ve 101. ayetler Hristiyanlar ve Yahudilerden ve her ikisini İslam'a davetten, 102 ve 120. ayetler Ehli Kitabın tarihteki yaptıklarından ve onlara karşı uyanık olmaktan, 120 ve 200. ayetler Uhud savaşından ve Müslümanların cesaretlenmesinden Kur'an'ı tebliği ve İslam'a davet gereğinden bahsetmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1. Ayet Elif, Lam, Mim 2. Ayet Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Daima diri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 İncil, müjde, talim ve öğreti anlamına gelir. Beşinci ayet Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Altıncı ayet Rahimlerde sizin nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak galip,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 O'nun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki O'nun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da, O'na inandık, hepsi Rabbimiz katındandır, derler. Bunu, aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Müteşabih, lugatta birbirine benzeyen demektir. Terim olaraksa, anlamı birden fazla olup,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 Cennet ve Arş gibi ifadelerle, Basir ve Kadir gibi sıfatlardır. Ancak Müteahhirin, yani sonraki alimler, Bitat ehli mezheplere dur diyebilmek için, bunlardan gerekli görünenlere, İslam'ın ruhuna ve tevil şartlarına uygun olarak mana vermişlerdir. Biz de bunları tercih ettik. 8. ayet. Onlar derler ki,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 Kim Allah'ın ayetlerine karşı küfre saparsa, bilsinler ki Allah hesabı çok çabuk görendir. İslam, genel anlamda Allah'a ve ondan gelenlere iman edip, kayıtsız şartsız teslim olmaktır. Müslümansa, Yüce Allah'ın gönderdiğine ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiklerine içtenlikle inanıp, teslim olandır. Bütün ilahi dinler, tevhid ve Allah'a teslimiyet itibarıyla aslında İslam'sa da, hepsinin asli özelliği değişikliğe uğramış ve gerçekliliği kalmamıştır. Bundan dolayı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam dini, bütün dinlerin en mükemmeli ve Allah Teala'nın gönderdiği en son tevhid dinidir. İslam,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 Bir Müslüman da, Müslüman olarak bunun dışında bir İslam düşünemez. İslam dini yücedir, ancak onunla yücelmek isteyenler yücelir. 20. Ayet Ey Muhammed! Buna rağmen din işlerinde kim seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine,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 Ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacak demeleridir. Halbuki din adına uydurdukları bu şeyler, dinlere hakkında kendilerini yanıltmıştı. Zina eden iki Yahudi hakkında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğine başvuruldu. O da, Tevrat'a göre taşlanmalarını emredince, kıyameti kopardılar. Tevrat'ta böyle bir emir yok diyerek,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 Şüphesiz sen her şeye kadirsin. 27. Ayet Gece saatlerinden gündüze katar, gündüzleri uzatırsın. Gündüz saatlerinden de geceye katar, geceleri uzatırsın. Ölüden diri çıkarır, diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. 28. Ayet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 ve Müslümanların aleyhine olmayacak hususlarda antlaşmalar yapmanız hariçtir. Allah, sizi asıl kendisine karşı gelmekten ve isyandan sakındırır. Dönüş ancak Allah'adır. 29. Ayet De ki, İçinizdekini küfre sapanlara karşı hissettiğiniz yakınlığı gizleseniz de, açıklasanız da,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 Hür bir kul olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, Niyetimi tamamıyla bilen, Ancak sensin, sen. Hazreti Meryem'in teyzesinin kocası, Zekeriya aleyhisselamdı. Meryem'in Beyt-i Maktis'te bakımını, Zekeriya aleyhisselam üstlenmişti. Meryem'e, Doğu tarafında özel bir oda tahsis etti ki, Bu oda, Kur'an'da,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 Yahya'yı müjdeliyor. Yahya aleyhisselamın İsa aleyhisselamdan altı ay büyük olduğu rivayet edilmiştir. Yahya aleyhisselam İsa aleyhisselamın göğe yükseltilmesinden önce bir kadın tarafından şehit edilmiştir. Kırkıncı ayet Zekeriya dedi ki Ya Rabbi bana ihtiyarlık gelip çattığı ve karımda kısır olduğu halde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 Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ali İmran Suresi 1-46. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Gitnotlar Fatih Özku